ya Fatınlar siz ona Ağlarsanız da Ağlamasanız da siz şehit yerinden Şehidi yerinden Kaldırıncaya kadar Melekler kanatlarıyla onu gölgelendirmekte Devam ettiler buyurdu Bu hadisi rivayet etmekte Şubeye İbn-i Cüreyd Mutabat etmiştir ve Şöyle demiştir Bana i̇bn Munkedir Bunu Cabir radıyallahu anh'tan işittiğini haber verdi Dördüncü bab İnsan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 ve izar bağlanmamasını emreder idi demiştir. 16. bab. Ölü kadının saçı üç bukle yapılır mı? Bize Sufyan Esserli Hişam'dan Hişam İbni Hasan'dan o da Ümmül Huzeymi Hafsa İbni Bintusirin'den o da Ümmü Atiye radiyallahu anh'dan tahsis etti. Ümmü Atiye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 Amr bin ile Eyyub es-Sahtiyane'den bunlar ikisi de Said İbnü Cübeyr'den tahdis ettiler. İbn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir: Bir adam Arafat'ta peygamberle birlikte vakfe yapmaktaydı. Birden biri devesinden düştü. Ravi Eyyub febekasathu. Deve onun boynunu kırdı tabirini söyledi. Amr ise feksethu. Deve onu derhal öldürdü tabirini söyledi ve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 Ebu Süleyman'a ağlasınlar. Başlarına toprak saçmadıkça yahut feriyet ve figan etmedikçe demiştir. Ennak başa toprak saçmak el laklaka da ağlarken çıkarılan sestir. El anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Benim ağzımdan yalan söylemek başka bir kimse ağzından yalan söylemek gibi değildir. Her kim bile bile benim ağzımdan yalan uydurursa ateşteki yerini hazırlasın. El-Mugre dedi ki ben yine peygamberden işittim. Herhangi ölüye feryat ve ağlanırsa kendisine yapılan bu feryat ve figan sebebiyle azaplandırılır buyuruyordu. Bize abdan tahdis edip şöyle dedi. Bana babam Osman İbni Ce Cebela. Şu o da Kafezeden o da Said İbn Musayyeb'den o da İbn Ömer'den o da babası Ömer İbn Hattab'dan radıyallahu anh tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölü kendisine feryat ve figanla ağlanması sebebiyledir. Kabirinde azap olunur buyulmuştur. Bu hadisi rivayet etmekte Abdana Abdul ala mutabak etmiş ve şöyle demiştir. Bize Yezud İbn Züray tahtis edip şöyle dedi. Bize Said İbni Ebi Arulbe tahtis edip şöyle dedi. Bize Katade tahtis edip de e, Said İbn Musayyeb'den tahtis etti ve Adem İbn Ebi İyas da şubeden bab hadisinin isnadıyla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 ile Kays İbn-i Saad Kadisiye oturuyorlardı. Orada halkı bunların yanından bir cenaze bir cenaze geçirdiler. Seyh ve Kays hemen ayağa kalktılar kendilerine. Bu cenaze biz arazilerin halkından yani zünnet ehlindendir denizli. Bunun üzerine Seyh ile Kays, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından bir Yahudi cenazesi geçmişti de